dün akşam ayrılırken buradan kitabın yazılış şekli içinde hızdan bahsetmiştik. Galiba orada bıraktık. Yani bir tür bu şeyin kitabın içindeki yazış Formunun yazış biçimi içindeki yani kök sapın bir tür katmanlaşma ve katmansızlaşma içinde olduğunu, farklı hızları olduğunu, iki yazarın birbirleriyle konuşurlarken anlaşırlarken hız farkından bahsettik ve o bakımdan belki şuraya. Ee, gelebiliriz. Bir çok e, kullandık ama yani tam olarak da nasıl kullandığımızı e, söylemedik. Bir bakımdan bütün bu çizgiler, yani köksap olduğu gibiydi ki çizgilerden oluşan bir şey. Ee, bir kitap da madem ki çizgileri var, katmanları var katmansızlıkları var ağırlık ilişkileri var bu bakımdan bütün bu hepsi birlikte yayınlığı var bunların hepsinin beraber işlediği vakit makinasal bir düzenleme oluşturuyor ...diye yazıyorlar. Ajansman Machinic. Ve... ...bu... ...bir bakımdan... E, ...dün çok konuştuk üzerinde ama tekrar edeceğim çünkü kitap boyunca sık sık e, karşımıza çıkan bir şey bu. Tek ve... ...çok... Ee, arasındaki diyalektik yani hatta diyorlar ki bu diyalektik'i en iyi anlayanlardan, anlayanlardan bir tanesi de Mao'ydu. Maoju diyalektik Çin devrimi sırasında. Fakat e, asıl kök sapı Chomsky'nin dil bilimci Chomsky'nin yani bütün bu savaş sırasında çok sık sık adını belki duyduğunuz Irak savaş sırasında Amerika'ya eleştiren dil bilimci Chomsky'nin ne kadar dil bilimci olarak geçmişe ait, özneye ait ve O bakımdan da e, ağaçvari bir düşünce içinde dil bilimini geliştirdiğini söylüyorlar. Yani bir özneden başlayan bir soy kütüğü gibi. O bakımdan Rizom'un bir hani Nietzsche anlamında da aynı zamanda düşünebiliriz. Yaftu kocu anlamında. Burada Foucault ile Deleuzgahterlinin arasındaki bir fark, e, teorik bir fark, bir fark yok, çok fark var. Çok yakın olmalarına rağmen e, iki tane ayrı e, kavramsal bakış söz konusu ikisinde. <gülüyor> Yani bir e, post yapısalcı diye adlandırılan bir dönem var. İçinde işte Lyotard var, Foucault var, Deleuze var, Guattari var, Deride var. Bu beşli en aşağıdaki beş kas gibi bu beşli en kuvvetli e, filozofları yapısalcılık sonrasında ama düşündüğünüz zaman nereden çıktı bu düşünceler? Aynı yerden gelmiyorlar. Yani Jean-François Franç Lyotard'ın ilk kitabı Küçük e, Fransız koleksiyonu olan Kösej, Ne Biliyorum dizisinden Mesela Fenomenoloji Üzerine <gülüyor> Derrida de aynı şekilde Hüsselci Fenomenoloji Üzerinden Yola Çıkıyor İlk Geometrinin Kökeni ee, Üzerine Yazmış Olduğu yazıda yahut ses ve fenomen aynı şekilde Hüsler'le ait. Bir tür fenomenolojik bir geçmişi var o ikisinin. Foucault tarihi gibi çalışıyor. Yani bunların hepsinin Nietzsche ile çok büyük bir ilişkisi var ama e, yöntem farkları söz konusu. Dölerse öbürlerinin gelmediği başka bir yerden geliyor. Onun için bir ve tek arasındaki ilişkiyi ilk Hegelci <gülüyor> ilişki diyebiliriz buna. Diyalektif ilişki. Marksist daha sonra. Hatırlatmıştık burada. Althusser'in Genç Marx, Olden Marx ayrımını. Galitik olmayan Marx diye düşünüyor Artus çünkü ikinci İkinci Marx'ı kapital dönemi. Ve onun için de Kapital'i okumak kitabında felsefenin nesnesi sermayedir diye başlıyor kitap değil mi? Yani felsefe bir kendi bir nesne ediniyor. Yani e, burada konuştuğumuz düşünceden çok uzaklardayız mesela dün burada hatırlarsanız kitabın ne öznesi ne nesnesi vardır demiştik altüsel bir nesne arıyor kendini felsefenin nesnesi çünkü felsefeyi bir süce olarak özne olarak düşünmekte devletin ideolojik aygıtları da öyle işte orada e, Althusser çok uzaklaşıyor Foucault ve Deleuze'den Ve Guatler'den tabii Yani bunların ortak Kesişen yerleri var Ayrılan yerleri var Yöntem farkları var e, Beraberce e, Bir Söz söyleme biçimleri var Ama her birinin Kendi tekilliğindeki bir tür e, içkinlik planı içinde her birinin ayrı ayrı içkinlik planı içinde yahut dayanıklılık planı içinde e, bunlar kesişiyorlar veya ayrılıyorlar. O bakımdan Döloz'un geldiği yer Bergsonizm. Bergson. Bu bakımdan Foucault, Lyotard ve Deyda'yla başka bir yerden çıkış noktası bulmuş ve tamamen fenomenoloji eleştirisi üzerinden başlıyor. Erik Aliyez'in küçük bir kitabı vardır. Fenomenolojinin imkansızlığı üzerine, Deliz'in bu Bergsoncu bakışı üzerine, Gabriel Tard ve Bergson yakınlığı üzerine... Rizoma bakımdan yani köksap, sap, Chomsky gibi e, dil bilimde özneyi düşünen ve aynı zamanda ideolojik düşünen ideoloji ile düşünen birinin bakışından çok farklı. Çünkü Foucault ile ortak yanları. ...ideoloji diye bir şey yoktur. Kök Sap'ın... ...ideolojisi yoktur. Ağaçvari... ...ikili... Ee, ...karşıttıklarla ilerleyen... ...düşünce... ...kadın erkek beyaz siyah... ...bu... ...ideolojik bir bakışa sahip olabilir belki... ...ama çizgilerin olduğu bir yerde bireyleşme sürecinin bireyi kabul etmediği özne ve nesnenin düşünülmediği ne de özne ve nesne arasındaki o hüserlci intansiyonalite üzerine kurulu eğilmek birbirine özneye doğru öznenin nesneye eğilmesi nesnenin özneye eğilmesi bir kapmak ilişkisi varmış gibi duruyor ama hep özne fikri üzerinden ...gelişen bir şey. Burada... ...Köksap eğer... ...çizgilerden oluşmuşsa... ...yeyimliklerden oluşmuşsa... ...onun... ...bir ideolojisi... ...olmaktan çok... ...yüzeydeki... ...kendine has... tekilli vardır. Yani söz konusu olan şey ait olmak değil bir şeye ait olmak değil özne olarak özne olarak Fransız yahut kadın yahut bask azınlık veya çoğunluk Türk veya Kürt, Ermeni veya Azeri, Sırp veya Arnavut. Bu ikili karşıtlık düşüncesi 19. yüzyıl siyasi düşüncesinin kendisi tabii ki ve kimlik politikalar üzerine kurulu bir düşünce. bütün bir Kartezyen 17. yüzyıl Kartezyen düşüncesinin içinden gelen bir çizgide kalıyor. O bakımdan çok büyük bir yenilik çıkıyor karşımıza. Siyasi olarak edebi olarak yahut tarihi olarak yeni bir düşünce var. Teros hiç ee, siyasi bir şey belki yazmadı ama olduğu gibi bütün yazdıklarında siyaset var. Ama o siyaset de sanat siyaseti. Yaratı. Çünkü bütün bir direnme biçiminin yaratıdan geçtiğini iddia eden bir düşünce. Öznesiz, nesnesiz, bir ve çok ilişki içinde olmadan mülküplisite kavramının üzerinden. Yani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 Veyahut flu, genişleme imkanları var. İçerisi ve dışarısı arasındaki ilişki açık bir ilişki ama mutlak dışarısı diye bir düşünce var. Ve mutlak dışarısı da kozmos, tanrı değil. İçkin bir mutlak dışarısı. Yani yukarı doğru değil, Tepeye doğru değil, Allah'a doğru değil, ya devlete doğru değil, krala doğru değil, alttan altta gelen bir şey. O bakımdan minör kavramı, edebiyatta minör kavramı Denizmogattari için majörden daha önemli, yani babadan daha önemli, psikolojinizin babasından yahut lakancı babanın adından daha ilginç ve bütün bir rizomatik, köksapsal ilişkinin çizgileri sürekli bir şekilde dağılıyorlar, bir noktayla başka bir noktayı kesiştiriyorlar ve ...noktaların yerleri asla sabit kalmıyor. Oynak bir... E, ...diagram içindeyiz. Dolayısıyla... ve ...Veguattari'nin... ...düşüncesinden bir bilgisayar... ...ağları yapmak mümkün değil. Yani bunu çok yapan oldu zannediyorum. E, böyle makayeler var. Network... ...üzerinden düşünenler... ...yani e, ben çok uzman değilim bu teknolojik şeylerde ama... E, yanılıyorsam söyleyin... ...noktalar arasındaki... ...ilişkiler... ...evet... ...rastlantısal gibi duruyor... ...ama programın içindeki programlanmış bir şey var programlanmış bir organizma fikri var. Google'ın içine girdiğiniz zaman YouTube bilmem ne falan filan size bir takım şeyler veriyor. Yan seçenekler veriyor. Ama bunu veren bir programın organizması. Bir kodlama var. O da var evet. Ama yani bir şey var. Sistem içinde network var. Halbuki burada Dağıtma ilişkisi daha enteresan yerleşmeden çok onun için minör onun için göçebe ama göçmen değil Kitabın her ki bölümlerden bir tanesinde ee, bu çok e, vurgulanan bir şey. Mesela şeyi hatırlıyorum. Kitabın ismini hatırlamıyorum ama köreselleşme üzerine galiba. Ee, Kastrasi'nin e, networkları da evet öyle. Ee, ağları da öyle ama yahut Latour'un ağları da biraz öyle. a ilişkisi. Bir Ebru seçkin buradaysa o çok üzerine. Latour'la ilgili. Eee Burada ise mekana yerleşen ve dayanıklık planını oluşturan şey organizmaya karşı olan, burada bahsettik, organsız beden kavramı. Organsız beden bir yere oturan bir şey.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 Mazo üzerine Kürtlü Venüs'ün ön sözünde yazmış olduğu e, Mazo ve Sado psikanatik ilişkisini eleştiren ikisinin asla beraber olamayacağını vurgulayan makalesinde Mazoizm üzerine Laka'nın da çok takdir ettiği o zaman çünkü e, Kaptan çok eski e, tarihleri danıyor makale. Mazo'nun organsız beden kuruluşun niteliği eee uyuşturucununkiyle uyuşturucu ile aynı değil. Mesela bu kitabın bir e, bölümünün ismi ...nasıl organsız beden yapılır? Yani evet... ...mesela... ...o anlamda... ...şeyin yaptığı... uyuşturucu ...müptelasının... ...oluşturmuş olduğu... ...organsız beden ne acı üzerine kurulmuş bir organsız beden arasında e, fark var. Ayrı cinslerden, ayrı tiplerden ve her birinin de yani e, ayrı bir şeyi var. Sıfatı var. Ama mesela William Browse'un çıplak şölen. E, kitabından aldıkları örnekte mesela şunu hatırlatıyorlar uyuşturucu kullananın bedeni çok özgün bir e, yeyinlik oluşturuyor Öbürlerin nazaran olacak çünkü mazoiste nazaran mesela iki tane örnek buradaki iki ayrı organsız beden oluşumuna örnekler mesela üşüme soğuk üzerine olan uyuşturucu kullanının soğukla alakası aslında Browse'un yapmış olduğu örnekte gerçekten soğuğun üzerine kurulu olan bir uyuşturucu dünyasının olmadığını vurguluyor e, Çıplak Şölen'de. Diyor ki, evet diyor e, uyuşturucu kullananlar sık sık büyük soğuktan şikayetçi olurlar ama orada işte... E, paltolarının yakasını kaldırırlar, siyah mantolarının yakasını kaldırırlar, yumruklarını sıkarlar. Bütün bir şeysi üşümüştür, boynu üşümüştür ama oyun oynamaktadırlar diyor. Aslında öyle bir şey yok. Bütün yaptıkları sinema. Laf bu. Çünkü, evet, bunlar sıcağı sevmezler ama eğer uyuşturucu olarak onların ulaşabileceği şey vücutlarındaki üşüme bitiriyor yani kriz anında uyuşturucu tarafından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 ya sıfır rakam olarak halbuki mazoistin kurduğu organsız bedende, evet o da sıfıra doğru uzanıyor ama bu sefer soğuk değil onun kurmuş olduğu organsız beden acı ama acı da şey acı değil gerçek fiziki bir acı değil sözleşme üzerine kurulmuş bir acı Döroz diyordu ki Zeyrmaz'a üzerine olan ön sözünde bir soğukluk var. Korkunçluk ve soğukluk üzerine. Yazısı ama e, Buradaki Mazon'un Sadizm ilişkisi Döloz'un yorumunda Yahut söylediği Dikkat çektiği e, yorum değil belki ama Dikkat çektiği şekliyle bize Asla gerçek bir servisle bir mazonun beraberliğini düşünemeyiz. O cinayet olabilir. Halbuki söz konusu olan şey arzunun üretiminde ikisi arasındaki Gelişen, kesişen çizgiler, sadık sadist olanla sadist gibi olanla Yahutta sadist olanla e, mazo arasında. Yani Yahutta şizofrenlerin organsız bedeni de ne mazo'nun kine benziyor ne de uyuşturucunun e, kine benziyor. Ama Ortak bir şey var. Her biri arzunun içkinlik planını oluşturup yani o şey planı e, aşkın olmayan içkinlik planını oluşturuyor. Ve içkinlik planı da organsız bedenlerin bir tür yan yana gelerek arzuya ait olan yani dayanıklılık planı. Hani vücudun şeysi vardır ya hani e, girenci, dayanıklılığı şeyi yitirmesi kuvvetten düş, düşmeme hali. Ne zaman ki halbuki bu arzunun içkinlik planının e, ne zaman ki arzu burada bazen ihanete uğruyor yahut lanetleniyor yahut içkinlik planından alınıp koparılıyor her zaman diyor diyorlar daha doğrusu Orada bir papaz bulmak lazım Onu aşkınlığa çeken Tanrı'ya çeken devlete çeken vesaire yani uyuşturucu için devlet mesela ve bu papazın yaptığı şey aşkınlığın kanununu içkin arzu içkinleşen bir arzunun içinden koparıp arzuyu alan ve onu aşkınlığın tarafına çeken dolayısıyla bir tür köksal bir vaziyetten ağaçvari bir düşünceye doğru çeken ikili karşılıklar. Çünkü bu azınlıklarda çok e, olan bir şey. Yani e, her seferinde kimlik dışına çıkıldığı zaman, her seferinde minor olana doğru gidildiği zaman ...bir şey yakalayıp onu çekebiliyor. İşte o papaz o. Dülöz'ün bahsettiği papaz. Siyasi papaz da o. Parti, ideoloji, etnik... E, ...ideoloji vesaire. Ya cinsel... Ama majör de yani. Hani, papaz majör tabii. Yani, Aşkın olan her şey majör. Bütün minörlüğü yok eden şey o. Yani minöre ya sen azınlıksın diyor dışlamak üzere ya da minor olan yersiz yurtsuzlaştığı zaman da ondan da rahatsız. Ondan her iki taraf rahatsız. Hem e, hakim kimlik hem de kendi azınlık kimliği rahatsız. Çünkü yersiz yurtsuzlaşmanın getirmiş olduğu bir kaçış çizgisi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 çin kullanmıştı. Yani e, gelmiş olduğu iyi eğitimli burjuva kimliğinden hain, ona ihanet ederek yani burjuva kimliğini ihanet ederek kendisini ezilenlerin iki sınıfının e, köylülerin yanında buluyor. Çünkü Bu anarşik dedi mi? Baş, yani, baş kaldırmıyor de, ama. Sarttaki Sert, evet olabilir ama e, Dönüz'ün hainleri, yer altı hainleri. Yani e, direkt karşı çıkmak yerine hakim kimliğe veya kendi kimliğindeki ideolojiye yani tek ve çok arasındaki ilişkiden bir çoklaşma çıkarttığında kendinden kaçış çizgisi anarşik bir şey olmaktan çok katmanları katmansızlaştıran bir kaçış oluyor. Çünkü katmanlar aslında bir tür organsız bedeni İdeolojiye doğru çeken şey tarih var katmanlarda. Yani soy kütüğü var, geneoloji var. Katmansızlaştırma içinde jeoloji var. Toprakların kayması. Onun için düzene veyaut. Tanrı'ya karşı çıkmak değil, başka bir yere doğru gitmek, yenisi de aramak o anlamda. Kaçış çizgisi ve yersiz yurtsuzlaşma vektörü. Yahut Guattari'nin çok kullandığı bir kavra moleküler oluş. Yani moleküler kavramının içinde barındırdığı şey belki sizin sorunuzu daha da e, iyi ortaya çıkartabilir. Bir düşünce olarak yahut bir siyasi eleman olarak hakim olana karşı çıkmaktansa yersiz yurtsuzlaşma vektörü içinde ...her altından bir başka alan açma ve o alan o kadar sessiz ve derinden ki ve hiçbir köke bağlı olmaksızın, onun için köksap, nereden, nereye gittiği, hangi noktaya gittiğini takip etmek imkansız. Buna ferisku aktari moleküler devrim adını veriyor.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 ee, Çin seddi üzerine olan e, hikayesindeki örnek gibi yahut da e, Thomas de Quancy'nin e, Tartarların e, çölü hikayesinde olduğu gibi şöyle bir e, şey söyleniyordu Çin İmparatoru uzaktan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 Yani takip edilmesi imkansız bir şekilde ortaya çıkan bir yeni durum. Yani bunu aslında Türkiye yaşamakta şu anda birçok şekilde. Bir büyük bir gerçekten siyasi sosyal bir krizin içinde Fransa da aynı şeyi yaşamakta. Yani çok çok yer bunu yaşamakta. Belki Arap ülkelerindeki oluşmakta olan şey bununla alakalı. Yerleşmiş bir hakim düşüncenin günün birinde arkada kalması, günü inceleyememesi birdenbire bakılıp bakılmış ki, başka bir yere gidilmiş ama gidilen yerin farkında bile değil kimse moleküler kök hesapsal minör organsız bedenin bu içkinlik planına yerleşerek kesişmesi öbür organsız bedenlerle ve yeni bir dayanıklık planının oluşması ee, bu alttan alta gelişen ve günün birinde pat diye ortaya çıkan e, yeni vaziyet, yeni düşünce, yeni bakış, neyse adlandırırsanız adlandırın. Onunla alakalı tabii burada... E,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 Aşkınlık ve papaz fikri. Ve e, burada bir örnek var. Şöyle söylüyorlar. Mesela papaz diyor kitapta. Kuzeye doğru döndüğünde papaz dedi ki. Arzu eksiktir. Lakana, Freud'e yollanan bir şey. Eksik üzerine kurulu arzudur. Yani öznenin eksik hissettiği şey. Arzu aşkınlaştırılmış ve eksik üzerine kurulmuş. Arzu pozitif bir şey olmaktan çıkıp negatif bir şey haline gelmiş.